Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vesallallahu ala nabiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün 8 Mayıs 2009 cuma. 8 Mayıs. Şöyle. Hı? Bir dakika pardon ya. 15'i. Ha, sağfa. Eee. pardon.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 şey vardı ya geçen hafta. Müellif demişti: "İyelen rahimekallah, belki Allah sana merhamet eylesin. Ennehu yecibu ala kulli muslimin ve muslimetin." Her Müslüman erkeğin ve kadının şu vaciptir. Nedir o? Taallumu hazihi selasi mes'ale, bu üç meseleyi öğrenmek ve amelu bihinne. Bununla amel etmek. Birincisi El-Ula demişti. Birincisi: "Enne Allahu halakana, Allah bizi yarattı ve razakana ve bize rızık verdi." ولم يتركنا هملن و bizi hemel bırakmadı Bel arsala ileyena rasulen ilekis bize resul yolladı Fe men ataahu dehal el cennet kim ona itaat ederse cennete girer ve men asahu dehal ennar kim ona isyan ederse ateşe girer Bu delilü kavluhu Teala bunun delili İnne ersalna ileykum rasulen şahiden biz size şahit olan bir resul gönderdik. Keme aghsalna ila firavuna resule. Firavuna gönderdiğimiz gibi, Firavuna gönderdiğimiz gibi resul gönderdik. Resul yani Firavuna resul göndersek sizde resul gönderdik. Fe fa asa firavunur resule. Firavun resule ne yaptı? İsyan etti. Fe akhadnahu akhdan wabil. Biz de onu şiddetli bir şekilde yakaladık. Bu ne? Bu birincisi. üç vacip olan şeylerden birincisi. Bunların hepsini anlattık geçen derste. İkincisi, ikinci vacip olan öğrenilmesi ve amel edilmesi, ikinci vacip olan efseniyetu şu şudur ikincisi. Ennallahu la ya Allah razı olmaz. Neyden? En yuşrake me ahu kendisiyle beraber şirk koşulmasını, kendisine şirk koşulmasını. Ahadun herhangi birisi. fi ibadetinde ibadetinde Allah ibadette Lâ meleken mukarrab, ne yaklaştırılmış bir melek, velâ nebiyun mursel, ne de gönderilmiş bir nebi. Ve delili kavluhu Teala bunun delili de Allah azze ve celle'nin şu kavlidir. Ve ennel mesacide lillah, mescitler Allah'ındır. Felâtedûme Allahi ahlan. Allah'la beraber başkasına dua etmeyin. Bunların hepsini anlattık. Şimdi bu hafta 3. kısım. Yani bu 3 vacip olandan 3.'sü. Ne işleyeceğiz inşallah. Çünkü geçen hafta şey geçen derste de bitirememiştik. İnşallah bitiririz bu sefer. Bismillah. Muhammed İbni Abdülvahhab Rahimahullahu Teala şöyle devam ediyor kitabı. Esalifetü <gülüyor> üçüncüsü. Üçüncü vacip olan şey. Öğrenilmesi ve bununla amel edilmesi gereken vacip olan üçüncü unsur. Enne men ata'ar rasule ve vahhadallahı. kim resule itaat eder ve Allah'ı birlerse, tevhidlerse. La yucuzu lehu, ona caiz değildir. Muvalatun men haaddallahi muvalatun men haaddallahi ve resuluhu. La yucuzu lehu, ona caiz değildir ne? Muvalatun men haaddallahi ve resuluhu. Allah'ın ve Resul'ünün sınırlarını aşanlara. He?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 يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَا تَجِدُوا بُولَمَزْسِنْ Kavmen bir kavim. Şöyle bir kavim. Yani böyle bir kavim olmaz. يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlar. Sonra يُوَادُّونَ Sevgi besliyorlar. مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'ın ve Resul'ünün sınırlarını aşanlara sevgi besliyorlar. Böyle bir kavim olmaz. Yani o zaman Türkçe'sini toparlak, toparlayacak ol, ol, olacaksa olursak, e, Allah'a ve ahiret gününe iman eden, Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kavmin Allah'ın ve veresünün sınırlarını aşanlara he, sevgi beslediklerini, sevgi gösterdiklerini göremezsin. ve لو كانوا استر bunlar olsa bile ne ebehum ister bu Allah'ın veresunun sınırını aşanlar ister babaları olsun. ev ebnahum ve ve la ve little's ev ihwanahum ve ya kardeşleri olsun ev ashiretuhum ve ya aşiretle akrabaları olsun. ula iketebe fi kulubihimul iman. İşte Allah onların kalplerine ula işte onların ketebe yazmıştır. fe kulubihim el iman fe kulubihim el iman Allah onların kalplerine ne yapmıştır? İmanı yazmıştır. Bu ayet de hun bi ruhum min onlara ruh ile desteklemiştir. Yudkhiluhum cennetin onları cennetlere sokar. Tecrimin tahtihel enharu fiha. Altlarında ırmaklar akan cennetlere sokar. Halidin fiha. Onda ebedi dirler. Radiyallahu anhuma radiyuan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 Şimdi e, Muhammed bin Abdullah'a bak e, dikkat edecek olursak diyor ki 3. kısmı şu. Men ata'ar men rasule ve vahhad Allah. Kim Allah'a itaat şey Resule itaat eder ve Allah'ı bilirse. Dikkat edecek olursak bu cümlede iki rükmü topluyor. Birincisi Resule itaat, ikincisi Allah'a ne? Allah'ı birlemek. Yani la ilahe illallah tabiri caizse. er Resulullah.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 Allah'ın bizi bildiğini, fıtraten bunu anlarız. Özellikle bir nas gelmesine gerek yok. Ama nas gelmiş, tehküt üstüne tehküt olmuş. Elhamdülillah, o ayrı bir bu. Ama bazı sıfatları vardır ki, nas gelmeden kesinlikle anlayamazsın, fıtri değildir. Mesela Allah'ın gecenin son üçte birinde, dünya semasına inmesi. Nas gelmezse biz nereden bilecektik, tamam Ama, burada özellikle şuna dikkat çektirmek istiyorum. Rububiyet dışında, uluhiyet ve isim sıfat kısmı daha çok nedir? Ee, nas ağırlıklıdır, tamam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 Nasıl Allah'a birlememizi nasıl anlatmış bilelim ki ondan sonra Allah'a onunla ne yapalım? Birleyelim. O yüzden lafız olarak öne almış. Atabiliyor muyum? Evet. Lafız olarak öne almış. Evet. Ama e, burada Allah'ı da öne alsaydı laf sen? yani kim Allah'a birlerse ve Resulü e ita dersin? yine sahi. herhangi bir sorun yok. Çünkü buradaki vav, aradaki vav mutlakul ceme cem e delalet eder. Tertibe illa delalet edecek diye bir kaydı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 Şeyi Resul'e itaat eder ve Allah'a bilirse. Tertip yok aslında tam olarak, tamam mı? O yüzden lafızlarda hiçbir sorun yok, tamam mı? Evet. Şimdi o zaman diyoruz ki burada ne? Burada e, iki önemli unsuru almış mı Elif Rahmân'lar dikkat çektirmek için. Sonra diyor ki en men ata'ar rasul ve hadallaha kim Resul'e itaat eder ve Allah'ı bilirse. Tamam? Şimdi burada Allah'a bilirse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 tevhidledik. Bu manada ali tevhid etmek caiz. Oraya girme noktasında. Tevhid etmek ne? Caiz. Diyorsin ki Bugün mescitte sadece mescitte sadece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 Vahhede kerimesi, yani tevhid kelimesi birlemek. Peki bizi ilgilendiren dini manası, ıslahı manası ne? İfradullahi Azze ve Celle bimâ yehtassu bihi. Allah Azze ve Celle'yi kendisine has olan şeylerde birlemek. Allah Azze kendisine has olan şeylerde birlemek. Tamam mı? Şimdi, madem ki tevhid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 fi efalihi veya bi efalihi. Allah Azze ve Celle'yi fiillerinde ne yapmak? Birlemek. Rububiyet tevhidi budur. Allah Azze ve Celle'yi fiillerinde birlemek. Yani öldüren, yaratan, rızık veren, işleri çevirip düzenleyen, her şeyin sahibi, maliki, güç yetilerini, kudret sahibi. Bunlar nedir? Hepsi rububiyet. Allah'ın fiilleri. İşte burada Allah'ın ne yapmak?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 Eğer ilahtan kasıt, hak ilahsa, işte o manada Allah'tan başka ilah yok. O yüzden la ilahe illallah'ın açılımı nedir? La ma bi hakkin illallah. Allah'tan başka hakkıyla ibadet eden, şey, ibadet edilen yoktur. Tamam. Şimdi o zaman diyoruz ki, rububiyet tevhidi Allah'ı kendi fiillerinde bilmek. Yani Allah'a hangi fiili düşünürsek düşün, düşünelim Allah'ın kendi fiili olarak. Bu fiili Allah'a kılmak o fiilde Allah ne yapmak? bellemek. Tevhid'in ikinci kısmı Tevhidü'l-ulûhiye. Yani ve diğer bir tabirle Tevhidü'l-ubudiyye. Tevhidü'l-ulûhiye, Tevhidü'l-ilâhiye, Tevhidü'l-ubudiyye, Tevhidü'l-ibâde hepsi caiz. Hepsi aynı mana. Tamam? Hepsinin bir manası var o da ibadet zaten. Tevhidü'l-ulûhiye, Tevhidü'l-ilâhiye, Tevhidü'l-ubudiyye, Tevhidü'l-ibâde. Başka isimleri de var. Bunların hepsi nedir?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 Sadece Allah Azze ve Celle'ye ibadet korkusu yapmak. Sadece Allah Azze ve Celle'ye ibadet sevgisi yapmak vesaire. Tamam mı? Bunlar da nedir? Uluhiyye tevhidi. Yani tevhidin ikinci kısmı. Üçüncü kısmı. Bu da tevhidul esmai ve sıfat İsim sıfat tevhidi. Bu da ifradullahe azze ve cel. Bima semme ve vasafa bihi nefsehu fi kitabihi. Ev ala lisane rasulihi. min gayri tahrifin ve min gayri tahtilin ve la temsil ve min gayri tekiifin ve la tahrif gibi lafızlar. Tamam mı? Allah Azze ve Celle'yi kendisini gerek kitabında, gerekse de Resulünün diliyle isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeylerde isimlendirmek, şey, vasıflandırdığı ve isimlendirdiği şeylerde Allah'a birlemek ve tahtile, tekiife, tahrife ve tatil, tekiyif, temsil, tatil, tekiyif, temsil ve tahrife gitmeksizin iman etmek. Bu tatil, tekiyif, temsil vesaire bunlar ne? Bunların hepsini geçmiş derslerde anlattık. Akıdetül vasıya şehrinde vesaire tamam mı? Yani Allah Azze ve Celle bilmekte hastır Allah Azze ve Celle kendi bilmesinde. Biz de biliriz ama Allah'ın kendi ilminde Allah hastır. Allah görendir. Görmesi kendisine has. Bizim görmemiz gibi değil. Biliyoruz Allah, tamam mı? Bütün böyle isimlerinde ve sıfatlarında. Allah'ı billemek. Bu da üçüncü kısmı. Tamam mı? Bunu, peki neden bu tevhidin taksimatına girmek zorunda kaldık? Çünkü Muhammed İbn Abdülhabir dedi ki en men atâ Rasul Kim Resûl'e itaat ederse ve vahhadallahâ ve Allah'ı billerse.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 Ney? مُوَالَاتُ مَنْ حَادَّ اللّٰهِ Allah'ın ve Rasûlehu Allah'ın ve Rasûlüne had edenlere Hadde Tamam mı? Onu açacağız. وَلَوْ كَانَ اَقْرَبَ قَرِبٍ İster bu, en yakın olsun. Tamam mı? Sonra ayet getiriyor ki ayeti demin okuduk. Şöyle diyor Allah Azze ve Celle لَا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الٰخِرِ Şöyle bir kavim bulamazsın. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlar. Sonra يُوَاد men haddallah Allah'a hadedenlere ve resulü ve resulü hadedenlere biz buna ne yaptık sınırlarını aşanlar diye tercüme ettik ancak bu bu lafız eee kilit kelime olduğu için ayetin mefhumunu anlamada kilit kelimelerden bir tanesi olduğu için ve ayetin fıkhını anlamak için ve Muhammed bin Abdullah'ın hadd kelimesinden kasdını anlamak için içini açmamız gereken tamam mı içini açmamız gereken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 Burada had kelimesi, dikkat edecek olacak, el-ha-u, el-ha-u, ve-da-lu, ha ve-da-l harfi, tamam mı? Şimdi, had kelimesi ne demek önce? İbn-i Faris'in dediği gibi, el ha ve da aslan, had ve dal kelimesi, yani bu had kelimesi toplam. İki asla ifade iki İki asla delalet eder. iki asla ifade eder. Birincisi el-men'u. Uh. Birincisi men etmek. Hemen yazalım. Birincisi men. Men etmek. Yani yasaklamak. Engel olmak. Tamam ikincisi İkincisi. El-thani tarafu şey. Bir şeyin bir kısmı tarafı. Şeyin. bir şeyin tarafı tamam bir şeyin tarafı o zaman hat kelimesi ne? men men hem men etmek hem de ne ikinci kısmı bir şeyin hı? bir şeyin tarafı ha hat kelimesi iki asıl olarak böyle ama toplam bir de genel olarak baktığımızda olaya el hacuzu beyne şeyin şimdi bu ha ile dal kelimesinin Ha ile dal kelimesinin bir araya gelerek ifade ettiği mana ne? Birincisi men etmek, ikincisi bir şeyin tarafı. Ancak bunlara toplu mana verildiği zaman, Arap dili edebiyatında şu manaya gelir hat. Hadın bir manası vardır, o da şu. Tek manasını kastetmiyorum. Manalarından birisi şudur. el beyne şeyin. İki şey arasında ne? İki şey arasında örtü. İki şey arasında sınır. İki şey arasında engel.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 dinen bunlara yaklaşır yaklaşırsak şimdi öncelikle buna takıyo olan olarak bakanlar var. Bir de caiz olarak bakanlar var. Şimdi takıyo olarak bakanlar, takıyo olarak bakanlar. E, işte diyorlar ki biz onlara yaklaşırsak belki kendimize çekeriz. O manada takıyo olarak bakıyorlar. Tamam mı? Peki onlara soru. Şimdi Allah takiye bakmak, takiye için bakmak için bir şeyleri ne yapmak lazım? Yani karşı tarafa takiya yapmak için bir şeyleri gizlemek lazım, değil mi?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 Bunu, genel olarak mantığı şu şekilde baktıktan sonra bu ayete dönelim. Şimdi çok önemli. Hat kelimesini zihinde tutarak ama. Şimdi Allah diyor ki La tecidu kavmen Ve tabi onlar bunu derlerken Ayete geçmeden Onlar bunu derlerken Kendilerinle de bazı istimbatlar yapmaya çalışıyorlar. İşte Nebis Aleyhisselam işte Yahudilere iyi davranmıştır. Hristiyanlara iyi davranmıştır. Onlarla ticaret yapmıştır. ilişki kesmemiştir vesaire. Tamam. Şimdi Bunlar ne yapıyorlar?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 Dini ilişkileri muvalat noktasında kesiyor Allah Azze ve Celle. Evet. Bütün dini ilişkileri muvalat noktasında ne yapıyor? Kesiyor. kesiyor Allah Azze ve Celle net bir şekilde. Ve öyle bir kelime kullanıyor ki kesinlikle tevhile hiç yer yok. Evet. Tefsire hiç yer yok. yok. Ee, onların anladığı tefsir. Hiç yer yok. Bilakis net bir şekilde tehkit üstüne tehkittir bu kelime. Şimdi dönelim ayete ve o had kelimesini de anlattık ki onunla beraber anlayalım şimdi. la tecidu kavmen şöyle bir kavim bulamazsın yu'minuna billah Allah'a iman ediyorlar ve'l yevmil ahire vahidat gunne iman ediyorlar sonra yuaduna sevgi besliyorlar kime men haddallaha ve rasulih Allah'a ve Resulü'nü hadd edenlere şimdi bunlar Allah'a ve Resulü'nü hadd etmişler doğru mu Allah'a ve Resulü'nü hadd etmişler o zaman bunlar Allah'la şimdi biz Allah'ın tarafında mıyız Resulü'nün tarafında mıyız tamam biz Allah'ın Onlar da bu ayette belirttiği üzere Allah'a had etmişlerse ne var aramızda? Bir men'e var. Evet. İki tarafı şey var. Evet. Üç, el beyne şeyin var. O zaman, bir, men'e var yasaklama. Bizim onlar onlar kendilerini bizden ne yaptılar? Yasakladılar tabiri caizse. Çünkü onlar Allah'a had etti, biz de Allah tarafındayız. Onlar Allah'la kendi aralarında ne yaptı? Engel koydular, men'e koydular bu bir. İki, el-hâcizü beyneşşey'in. Allah'la aralarına ne yaptılar? Haciz koydular. Yani ne? Sınır koydular, sütre koydular, örtü örtü koydular. Biz Allah'ın tarafındaysak o zaman onlar örtünün öbür tarafında biz diğer tarafındayız. Tamam? Burayı da anladık. El haczu beyne şey'in. 3. manası da işte meneh dedik. Tarafı şey. Bir şeyin tarafı. Yani onlar bir şey bir tarafta, biz bir taraftayız. Bu kelime kıyamete kadar muhkem midir? Bir nasıl olduğuna, mensuh olduğuna herhangi bir şey var mı? Yok. O zaman kıyamete kadar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 Tamam. Evet. Buraya anladık inşallah. Evet. O zaman bu ayet net bir şekilde muhkem. Hem de öyle bir kelimeyle geliyor ki Allah Azze ve Celle tamamıyla el-kat yapıyor. Kesiyor, bitiriyor yani evet. olayı. Tamam mı? Evet. Yani onların söylediği gibi aranızda ayet getiriyorlar. Ortak olan kelime muhammed-i at diyor. Ortak olan kelime la ilahe Peki. Olan. Tamam. Ortak olan öyle kelime. Diyorlar, tamam. Diye. Güzel. Evet. Doğru. Kabul edelim. E, o, işte o, gelin size ortak olan kelime ki gelecek bu üç, üç esas da bu ayete de yer veriyor Muhammed bin Abdullah ama sorunu söyleyelim. Bunlar diyor ki gelin aramızdaki ortak kelime. E, tamam. E, biz de biz de ne diyoruz? Zaten eğer onlar bizim ortak kelimeimize gelirlerse o zaman sınır kalkar. Ama onlar ortak kelimeye gelmediğinde ceney. Onlar sınırın tarafında. Peki ortak kelime ney? Ayete bak. Ayette ortak kelimeyi ne söylüyor? La ilahe illallah gelecek. Tamam. La ilahe illallah deney.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 Anladım. E, kabul Bitti yok. Yani, Zaten onlar La ilahe illallahın manasına dediler. Allah'tan başka yaratıcı yok. Biz dedik bu bahtlı, bu evet, evet, rububiyet biyat yani. tevhid. Allah'tan Onu başka yaratıcı yani yok. Öyle. La ilahe illallahın maksadı değil aslında. La ilahe illallahın maksadı neyle ispatladık biz bunu? Vastiyede. La ila Allah nedir? Allah'tan başka ibadet edilecek yok. Evet. La ilahe illallah kendi başına. Hani bunlar diyor ya aramızdaki ortak kelimeye gelin ayet ile ediyorlar diyelim. Güzel. Aramızdaki is ortak Kelime ne? Evet. Ayetin siyak sibakına bak hepsi ne? Evet. Ce'aleha kelimeten de diyor ayette. Onu baki bir kelime kıldı. Kendisinden ön sonrasına. Nedir o? Enna na'abuda illa iyyah. Allah'tan başına ibadet etmeyelim. Evet. Değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ın sözü bu değil mi? Ayetin al o zaman la ilahe illallah çıktı ortaya. Heh. O zaman la ilahe illallah ne? İlah kelimesi bir kere ibadet edilen demek. Kendi başına. O zaman Allah'tan başka ibadet edilen yoktur. La İlahe illallah manası o zaman Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilen yoktur. Güzel. Peki La İlahe illallah başlı başına ortak kelimede toplanacaksak bile o zaman biz bunlara deriz ki bir, Allah'tan başına ibadet edemezsiniz. Eğer Allah'tan başına ibadet ederseniz siz, o zaman aramızda kıyamete kadar sınır vardır. Çıksa birisi dese ki o zaman bu Hristiyanlardan bazıları var mesela İsa Allah'ın demiyor mesela. O zaman bunlara sevgi besleyelim diyeceğiz şimdi. Biz diyeceğiz ki hayır. Bununla biz la ilahe illallah'ta, la ilahe illallah'ın la ilahe illallah'ta ortak olamıyoruz biz bunlarla. Neden? Çünkü onlar her ne kadar Allah'tan gayrisine ibadet etmeseler de Allah'a ibadet etmek zorunda değiller mi? İltizam olarak. Evet. Allah'a ibadet etmek zorundalar. Değil mi? Allah'a çünkü la ilahe illallah'tan illallah başka ibadet edilecek yoktur o zaman. Sadece Allah'a ibadet etmek zorundasın. Peki Allah'a ibadetin iltizam olarak yani E, gerektirdiği olarak biz nasıl anlayacağız ibadetin ne olduğunu ne ibadet? Evet. Bir tek bir tek yol var bize ne? Kur'an yolu. O zaman Kur'an uyacaklar Bir de sünnet yolu. Sünnet olacaklar. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine iltizam olarak ne oluyor? Bunlar batıl. Tamam. O yüzden bunların ayetle cisdel batıl. Ki gelecek zaten o ayetle bu son zamanlarda şey var zaten. Bu darlaması gibi olay var ya. Müslümanlar arasında büyük bir fitne var yani. Tamam. Ma'ruf biliyorsun yani bu anlamasına göre. İncil'de şey de var. Tabii. Evet. Evet. Evet, Allah az önce şöyle buyurdu. La tecidu kavmen yu'minuna billahi ve'l-yawmil ahir. Şöyle bir kavim bulamazsın. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlar. Bunlar yu'addune men haddallah. Allah'a Allah'ın sınırlarını had edenleri aşanlara sevgi besliyorlar ve Resulullah'a ve Resul'ün sınırlarına. Ve lev ister bunlar kim olsun? Subhanallah bak kim olursa olsun. Adam Yahudi'dir isten diyor biz anasından babasından bahsediyoruz. Adam hala Yahudi'dir diyor. Allah diyor ki ister bunlar babaları olsun. Ev ebna'hum ister oğulları olsun. Ev ihvanuhum umum ister bu kardeşleri olsun. Kim olursa olsun. Ev ashiratuhum ve akrabaları olsun. Ulaike işte bunlar Ketebe tebe fi kulubihimul iman. Burada çok şey söylenecek şeyler var aslında ama tek tek girsek uz uzar. Aslında biz işin tavsiyelerini Rabbim nasip ederse bu üç esasdan sonra kavaydular ba kavaydular baadan sonra kitabu tevhidi okuyacağımız zaman kitabu tevhidi çok genişleteceğiz inşallah burada biraz muhtasar gidelim bir ruhliyette temel vermek içindir aslında bu üç esas o yüzden çok tavsiye girmiyoruz yoksa kalplerine iman yazdı kitap nedir şey yazmak nedir vesaire bunlar çok önemli gelecek ama hepsi kitabu tevhidde ve ayedhum bir ruhumün onları neyle ruhla desteklemiştir. Yani bu sevgi beslemeyenler var ya, Allah bunların kalplerine imanı yazmıştır. Bu eyyedahum bi ruhum Bunları ne yapmıştır? Ruh ile desteklemiştir. Peki buradaki ruh neyi? Evet. Tamam? Buradaki ruh neyi? Şimdi bazıları diyor ki buradaki ruhtan maksat Kur'an. Yani Allah onları ne yapmıştır? Kur'anla desteklemiştir. Kur'an ruh diye isimlendirilmiştir.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 Cebreal ile selam yoksa Kur'an'ı Nebi sasalımdan e nasıl bulabilir misin? Yok. Nerede hadis? Oradaki ruhtan maksat bu, yok. Tamam. Peki her ayete Nebi sasalım sözünü bulmak şart mı? Mücerret olarak ayetin bizzat kendisine, kelimeler olarak? Ha? Yok. Şart değil. Kur'an bazen ne yapar? Dire ayetler birbirlerini açıklar. Bazen lafız umum olur. Umum üzerine bırakabilirsin. Bunlar hepsi tefsirde kaydı. Şimdi onlara girmiyoruz. ancak buradan iki şey kastedebilir. Çünkü Allah Kur'an'da Cebrail Aleyhisselam'ı da ruhta ruh diyor, Kur'an'a da ruh diyor. Şimdi Allah azze ve celle ayetlerin ayetin bir tanesinde ne diyor? "Ve ohayna ileyke ruhan min emrina." Biz sana kendi emrimizden ruhu vahyettik. ettik. Yani ne? Vahiy olan ne? Kur'an, tamam mı? Şimdi diyor ki inne "Ve ohayna ileyke ruhan min emrina. Biz sana emrimizden ne yaptık? Ruh vahyettik. Yani Kur'an'ı vahiy ettik. O zaman Kur'an'a ne ismi verdi Allah bu ayette?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 irşad eylesin. Tamam Sana itaatin, yani kendisine itaat etmen için irşad eylesin. Çünkü Allah irşad eylemediği zaman, irşad burada hidayettir gelecek. İrşad etmediği zaman kimse ibadet edemez. ibadete, yani ibadet etmemiz de Allah'ın tevfiki iledir. Allah'a hamdolsun. İ'lem <gülüyor> bil ki Allahu litteatihi Allah seni itaatine irşad eylesin. Ennel hanifiyyete millete İbrahim İbrahim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 ve bizalike işte bununla emrallahu cemi'en nas ha işte bununla Allah ne yapmıştır bütün insanlara bununla emretmiştir ve khalaqahum liha ve bunun için yaratmıştır delil Süphanala görüyor musunuz Muhammed bin Abdullah bir şey söylüyor delil bir şey söylüyor delil ve öyle bir delil getiriyor ki yani Süphanala getirdiği deliller en böyle açık ve net böyle ispata dair en açık net delilleri seçmeye özen gösteriyor Rahim Allah. Bu da böyle tehlifteki gücüne delalet eder Muhammed bin Adil Rahim. Evet. Ve bizalike emarallahu cemi'en nas. Allah işte bununla, bütün insanlara bununla ne yaptı? Emretti. Ve, lehe. ve bunun için yarattı. Keme kale Allah Teala buyurduğu gibi. Ve ma khalaqtul cinne vel inse illa Ben ancak insanlara ve cinlere ancak ney? Bana ibadet etsinler diye yarattım. Sonra mana ya'budun. Muhammed İbni Abdullah diyor ki, buradaki ya'budun, ibadet etsinler manası, yuvahhedun, birlesinler demektir. Tamam, bunları açacağız şimdi. Şimdi, Muhammed İbni Abdullah'ın cümlesinin başına dönüyor. İylem erşerekallah. Bil ki, Allah seni irşad eylesin. Şimdi bu bil ki, mil ki falan bunların hepsini geçmiş derslerde anlattık. اِعْلَمْ بِلْكِ اَرْشَدَكَ اللّٰهُ لِتَاعَةِهِ Allah seni itaatinde irşad eylesin. Şimdi burada irşad. Şimdi burada irşad kerimesi, şimdi irşad, rüşt'ten geliyor. Rüşt ise, خِلَافُ الدَّلَالِ وَالْغَيْ Yani dalaletin zıttı. Tamam. Yani diğer bir tavirle nedir? Hidayet. Tamam. Çünkü i̇bn Faris diyor ki, اَرَّاُوا وَشِينِ وَالْدَالِ Yani rüşt kelimesi, رَا شِينِ harflerinden oluşuyor. r, ş ve d واحد bir asla delalet eder. Ne nedir o asıl? Yedulla ala istikametut tarik. Doğru yolda olmaya yol üzeri istikim olmaya, istikamet üzeri olmaya ne delalet eder? Tamam mı? O zaman nasıl ki hidayet iki kısımsa rüşt ne nedir? İki kısımdır. Biz bunu geçmiş derslerde anlattık. Hidayet iki kısım. Tamam mı? Hidayetut tevik وَهِدَيَةُ الْاِرْشَادِ Hidayetü't-tevfik وَهِدَيَةُ الْاِرْشَادِ diye ikiye ayrılıyordu hidayet. Değil mi? Biz bunların naslanla ispatladık. Aynı şekilde rüşt de nedir? İki kısımdır. İki kısımdır. Yani Allah Azze ve Celle sana yolu gösterir, buna irşat denir. Bak, hak budur, batıl budur. Bu Allah seni irşad etti doğruya. Tamam Yani yolu gösterdi. Ama tutup seni o yola sokarsa, o da irşadın ikinci kısmıdır işte, tamam? Şimdi biz bunu Allahu Alem Akidatul Vasiye'de mi anlatmıştık iri? Akidatul Vasiye'de anlatmıştık değil mi hidayeti? Şimdi burada da aslında uygun yani münasip anlatalım o zaman hidayet iki kısım hidayetut tavukiyek evet. ve hidayetul irşad olmak üzere iki kısım, tamam? Birincisi hidayet-ül tevfik, ikincisi hidayetul ül irşad. Evet. Şimdi, Allah'tan başka hidayet eden var mı diye bir soru gelse gündeme. Ne deriz? Bakarız. Tafsil. Tafsil ha, var. Evet. Hidayetten kastın eğer hidayet-ül tevfikse, Allah'tan başka hidayet eden yoktur. Eğer hidayetten maksat hidayet-ül irşad evet. ve dilâle ise, evet. delalet, irşad, delalet hidayeti yani yol gösterme evet. hidayeti ise, Allah'tan başka hidayet eden çoktur. Yok. Çoktur. Çok. Bir sürü kişi bulursun. En başına gelen Nebis Asallam. Evet. Tamam. Sonra sahabeleri. Şimdi Allah Kur'an'da an, Kur bir ayette diyor ki, sen sevdiklerine hidayet edemezsin. Başka bir ayette sen doğru yola hidayet edersin. Evet. Tamam. İki ayet var o zaman. Birincisi sen sevdiklerine hidayet edemezsin. İkincisi sen doğru yola hidayet edersin. Evet. Ve hidayet de Arap dili edebiyatında iki kısım dedik. Birincisi ya tutup adama yolu göstermek, mesela örnek. İrşad değil mi? Tabi. Hidayet olduğunu. Aynı. yok e, yo, hidayet ile irşad aynı. Burada hidayet anlatıyor şimdi. Şimdi hidayet iki kısım dedik ki birincisi yol göstermek, ikincisi yola sokmak. Yol göstermeyi herkes yapar. Yani herkesten maksat ne? Basiretli bir basiretli olan bir Müslüman yapar.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 Hidayetü tevfik. Ama şimdi bizimkisi dinle alakalı. İşte din de hidayetü tevfik Allah'ın elinde. Yani Allah kalpler Allah'ın elindedir. Dilediği yöne çevirir. Rahmanın parmakları arasında. Dilediği gibi çevirir. İster onu tutar dine, sokar imana işte bu hidayetü tevfik. Bu sadece Allah'a. Ama hidayetü delal ve ilşad hem Allah yapar onu hem müminler yapar. Yani Allah Kur'an'da ne yapmıştır? Vahyi indirmiştir. Hidayeti indirmiştir. Resul de o hidayete çağırmıştır ve hidayeti göstermiştir, beyan etmiştir, açıklamıştır. Bu manada. İşte irşad da aynı bu şekilde. Şimdi Muhammed İbn Abdülvehhab burada İ'lem erşadek Allah dediğinde bil ki Allah sana irşad etsin. Hangi irşadı kastediyor? Tevfiki kastediyor. Tamam mı? Aksi yani bunu niye söylesin ki? Tevfiki kastediyor. Yani inşallah Allah seni irşad eder yoluna sokar. Seni imana sokar yani seni hak tevhid üzerine daim kılar manasında. Tamam Burayı anladık. Ennel hanifiyyete mi? Şimdi hanif ne? Bunu da anlayalım. Hep hanif dini, hanif dini, hanif dini. Kelimenin asıl manasını anlarsak çok güzel anlarız hanif manasını. <gülüyor> Allah Kur'an'da dinin de hanif olduğunu söylüyor. Değil mi? <gülüyor> Nas, sünnette de var bu. Değil mi? Alimlerimizin kelamında da var. Hanif dini diyoruz. Şimdi hanif kelimesi, el hanifiyye kelimesi alimlerden der ki min minel hanif hanif kelimesinden almıştır. Hanifiyye hanif kelimesi. Yani kökü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 gidecek dermiş, gitmeyecek dermiş. Bak hep gitmenin üzerine ziyade. Arapçada da böyle. Hanefiye haneften almıştır. Aslı hanef. Tamam mı? Bu şekilde anlıyordum. Hanefiye kelimesinin aslı ne? Hanef. O hanef ney peyhi? El hanefuhuvel meylu derler alimler. Hanef etmek demek. O zaman İbrahim aleyhisselamın dini etme dinidir. Evet. Ama neyden etme? El meylu mineşşirki El meylu ney? Mineşşirki ile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 Ne yaptı? O yola girmedi. Yolunu değiştirdi. Yani ne yaptı? Evet. Tevhid üzerine devam etti. İşte o yüzden hanif dini deriz biz ona. Meyleden din. Yani şirkten tevhide meyleden. Evet. Tamam Yani meyleden bizim şey anladığımız manada meyleden değil. Hani böyle işte kalbi şirke yakındı sonra tevhide meyledi. O manada değil. Yani o yola girmeyip tamam Başka yol izleyen yani tevhid yolunu izleyen manasında. O zaman tekrar ki hanifiye yani hanef, hanif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 inenni beraun minkum ben sizden beriyim illal lazii fetarani beni yaratan haric fe innehu yahdiin odur bana hidayet edecek o bana hidayet eder görün İbrahim Aleyhisselam nasıl me ile diyor beriyim diyor ben sizden tamam evet o zaman Muhammed bin Abdul Wahhab diyor ya ilem erşedek Allah bil ki Allah sana irşad etsin burada irşattan maksat tevfik irşadı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 Şu an şeytan bile Allah'a ne yapıyor? İbadet ediyor ama kevni ibadet. Yani kulluk. Yani boyun eğmek zorunda o manada. Tamam mı? Boyun eğmek zorunda. Yani ne manada boyun eğme? Hadi isteyen ölmesin. Evet. Değil mi? Hadi isteyen ölmesin. Hadi ölme. Sen boyun eğmek zorundasın. Yani ölüme razısın. Bo boyun eğeceksin ona. Ö ölümün önünde secde edeceksin tabiri caizse. Evet. Tamam Yani mecbursun ölmeye. O manada hepimiz... kul. Allah çünkü Kur'an'da diyor ki: "Un in kullu men fis semavati vel ard illa ate'r rahman abde." Yani göklerde ve göklerde herkes Rahmana abd olarak, kul olarak gelmiştir. Abd ibadet yani, tamam mı? Hı. Muhammed bin Abdülvehhab'ın tabii ki buradan istediği şer'i ibadet kastediyor, tamam mı? Yani ondan bahsetmiyor zaten, tamam mı? Bunu neden açıkladık? İbadet kelimesi geçtiği için, tamam mı? He. "En ta'budallaha vahdehu, salicallahi ibadeten mukhlisannen lehuddin, dini ona Ve biz ذلك أمر الله جميع الناس. Allah bütün insanlara bunu emretmiştir. Tamam? Ve khalakahum laha ve bunun için yaratmıştır. Delil ne? Ve ma khalaqtul cinne vel insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri ancak ne için yarattım? İbadet etsinler diye yarattım şimdi. Öncelikle hemen şunu söyleyeyim. Bu ayet ne delille? Lev la kele lev lak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 On Allah diyecek ki ben ibadet için yarattım. Onlar diyecek ki yok, ne bir hassaslem için yaratılmış. Görüyor musun batılı? Levulake. Şimdi bunların söylediğine göre levulake Yani bütün bu alem ne için yaratılmış? Bu tasavvufçuların söylediğine göre, bu bu bahtılı adisi ne bir hassaslem için. Peki Allah ne için yaratılmış diyor? İbadet, i̇badet için. için. Tamam? Bu, buradan bir kere açık var Buna kısaca bir değinmek istedim yere gelmişken. Tamam? Şimdi, mana mana yabudun. Hadi ancak bana ibadet etsinler diye... ...Muhammed bin Abdullah diyor ki... ...tevhidlesinler diye. birlesinler diye. Delil neyi? E delil kendisinde. Sadece ne yapsınlar? İbadet etsinler diye. Sadece evet. ibadet etsinler diye yapmıştır. O zaman... ...madem ki Allah tekliyor burada... ...o zaman... ...burada birleme var zaten. Biz tevhidin manasını artık Neydi tevhid lugattan? Lugatta birlemek. birlemek e burada da Allah...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 Yani bak ne kadar açık ve net burada Allah tevhid etmemizi istiyor. Evet. Yani diyor ki ben uluhiye tevhidi için yarattım sizi bak. Evet. Tamam ya bu kadar açık yani biz daha hani Allah bunu söyledikten sonra biz daha bunun neyini söylemeyelim. Tamam Çok ve biz biz yok şey. biz bir de bir şunlara söylüyoruz bak yani burada ayetin zaten e... geçiyor ya yani mesela halaktu yarattım neyle yani. alakalı rubiyet, rubiyet yani ben insanları ve cinleri ancak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 Rubbiyet, uluhiyet isim sıfattır yani. Evet. Yani bak, na namaz kılma şekli bile, şeklinde bile tevhidin üç kısmı var. D ne diyor namaz kılma şeklinde? Anlatıyoruz mesela. Rukiye gidersin, ellerini dizlerine koyarsın, üç kere Subhane Rabbiyel Azim dersin. Al Azim, Rab, Subhan, evet. al hepsi Rubbiyet, uluhiyet isim sıfat. Secde, Subhane Rabbiyel Ala, al tevhidin üç kısmı, uluhiyet sıfat. Hepsi, hepsi. Evet. Rukiye diyorsun, Allah'a ibadet, sadece Allah'a rukiye edeceksin, al sana uluhiyet tevhidi. Semi Allahu limen hamide dedin, kalktın. Allah duyandır. Al isim sıfat tevhididir duyma. Tamam? Sonra tekrar Allahu ekber dedin, gittin. Allah en büyüktür. Al bütün fiillerinde Allah'ı büyük tutdun. Al sana rububiyet tevhididir. Tamam? Ettehiyyatü lillahi ve's-salavatu ve't-tayyibatu ves aleyke eyyühen-nebiyyu. eşhedü en la ilaha illallah. Al sana ne? Namazın içi bile, Firavun bile, ne bileyim,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 Bu üç tevhidin dışına çıksın. O zaman niçin inat ediyorsunuz, istikbar ediyorsunuz? Ya hadi sana kıyak yapayım. İsmine rubiviyet demeyeyim, is uluhiyet demeyeyim, isim ispat demeyeyim. Hani size göre bunu Muhammed bin Abdülrahab'ın bidatı ya bu, İbni Teymiye'nin bidatı ya bu. Ki, halbuki ondan önce de söyleyenler var. O da yarı, kitabı tevhitte ispatlayacağız. İmam Taberi dahi, bunların da kabul ettiği alim, tevhidü üçe bölmüştür. Anlatabiliyor muyum? İmam Taberi'den yani İbni Teymiye'den önce çok alimler e, İmam Tahavir bile tevhidü üçe bölmüştür. İmam Tehavi bile tevhid-i içe bölmüştür. Akiret-i Tehaviye de mevcud. Nequlu fî tevhidillah mu'takidîne bitevfîkillah. Oradan itibaren bak lafızlarına şeyin İmam Tehavi'nin tevhid-i içe bölmüştür. Yani bunlar hani ta baktığın zaman bunlar selefin ilk dönemlerinden beri var. Bu İbn-i Teymiye'nin, Muammül İbn-i Abdülrahmanın bidatı değil. Anlatabiliyor muyum? yani. Diyelim ki lafız olarak onların bidatı. Hadi.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 Ubudiyet alsana ibadet. Bak Kur'an sünnet sizin gibi cevher araz demiyoruz. Hani bunlara göre bu İbn-i Tehmiye'nin bidatı ya. Cevher araz kimin bidatı? Ya bunlar bu kadar cahil adamlar ki bak. Bak bu eşariler, maturler, cehmiyeler, mutezileler. Kitapları bütün kelami ıslahlarla, Kur'an sünnetin kullanılmadığı ıslahlarla dolu. Harf, cümle cümle, her cümlesinde bidat kelimeler var adamların.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 Dinde sonradan çıkmış değil ki. Rubiyet diyorsun değil mi? Evet. Al Rab kelimesi. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Al sana ha A hamd alemlerin Rabbi o. Ne lafız olarak biz bidat çıkardık. Ne mana olarak bidat çıkardık. Hayır, bir şey. Tamam mı? Evet. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak ne için yarattım? İbadet, etsin. ee, ibadet etsinler diye yarattım. Evet.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 Allah'ın emrettiği en azim, en büyük şey nedir diyor? Ettevhid. Tamam. O zaman soru geldi. Birisi sordu. Bir ammi, bir talebe geldi sordu. Hocam, kardeş, Allah'ın en azim emrettiği şey ne? Tevhid. Tamam. Bunu Muhammed İbni Abdülvahap söylüyor. Naslarda da böyle gelecek. Ve huve ifradullahi bil ibadet. Tevhid de nedir? Allah'ı ibadette birlemek. Şimdi tevhid sadece Allah'ı ibadette mi birlemek dedik biz yok.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 İfradullah tevhittir diyor. Bu da Allah'ı ibadette birlemek, tamam mı? Ve a'zamu manaha anhu ve nehyeti en büyük şey, en önemli, en azim şey de eşrik'u şirktir. Evet. Ve o peki şirk neyi? Davvetu gayrihi ma'ahu. Kendisiyle beraber birisini duaya çağırmak. Şimdi can Allah burada alimler küçük bir işgal görüyor. Aslında işgal de demeyelim buna. Ee, nasıl bir lafız kullanayım? Onu da şimdi e, aklıma gelmiyor. Yani nasıl bir uygun lafız kullanayım? Ee, şimdi anlatırım, açarım. Şimdi ve azemu ma Allahu bihi et Allah'ın şimdi lafızlarına iyi bakalım Eren abi bak. Buraya bakacak olursak güzel anlayacağız kastı. Ve azemu ma Allahu bihi et tevhid. Allah'ın emrettiği en azim şey ne diyor? Tevhid. Bak şimdi. Şimdi tevhidi, tevhid diyor yetilmiyor sadece. Tevhidi, tevhitten kasıtını söylüyor. Ne diyor sonra? Diyor ki, ve yani o tevhitten kasıt, ifradullahı bil ibade Allah'ı ibadette bilinmek. Sonra ikinci kısma geçiyor, şirk kısmı. Diyor ki, ve azamu mâ neha enhu eşşirk. en azim şey ne? Eşşirk. Peki şimdi de şirki tarif edecek, dikkat et. Bu sefer şirki açacak. İşte bu açılımda biraz işgal var. Aslında işgal yok. Aslında işgal yok.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 Başkasına da dua etmek, yardıma çağırmak. Bu doğru mu? Doğru, şirkin. Ama bu şirkin tam tarifi değil. O yüzden alimler diyor ki eğer da'vetu gayrihi ma'ahu lafzı yerine ibadetu gayrihi ma'ahu deseydi daha iyiydi. Yani şirk Allah'ın nehyettiği en azim şeydir. O da Allah'la beraber başlığına dua etmektir yerine şöyle deseydi.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 Çünkü neden? Dikkat edecek olursak biz ilk dersten beri ne yapıyoruz? Kelime kelime, evet. cümle cümle. Hem Muhammed İbn-i Abdül-i ki bu kastları alimler çözmüşler. Diğer kitaplarından, diğer şeylerinden anlatabiliyor muyum? Ee, cümlelerin siyaksi baktığından vesaire. Kelimelerin delalet ettiği, müfredatların delalet ettiği lafızlardan vesaire. hem tane tane açıklıyoruz hem de Muhammed bin Abdullah'un istislar olarak getirdiği Kur'an'dan, Sünnet'ten, alimlerin sözlerinden onları da tane tane açıklamaya çalışıyoruz gücümüzün yettiğince okuduğumuz, öğrendiğimiz kadarıyla. Tamam, buraya dikkat edelim. O yüzden bunlara dikkat çekiyoruz. Yani ne gereği vardı şimdi bunu anlat? Şimdi öncelikle, e, ha devam edelim, bitirelim cümleyi. Sonra başlayalım. Tamam, o zaman neymiş Allah'ın en azim e, nehi şey de şirkti. O da Allah'la beraber başlarına dua etmekte dedi. Tamam, Muhammed bin Abdullah. O <gülüyor> delilu taala. Bunun delilde de ne dedi? وَاَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah'a ibadetin ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Şimdi cümlenin en başına alalım, açıklayalım. Ne dedi? وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ. Allah'ın emrettiği en azim şey nedir? Et tevhid. Ve o ifradullah bil ibade. Bu da Allah'ı ibadete birlemek. Ve أعظم ما نهى عنه الشرك. Ve nehyetti en azim şey eş-şirk. Hadiste ne diyor? Ne Eyv zemb azim. Ey Allah'ın Resulü, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem söylüyor. En büyük zemb, günah. En azim, en büyük. Azam bak azim kelimesi. En büyük, en azim günah hangisidir? Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne diyor? En tec'ale lillah nidden ve huve halakak. O seni yarattığı halde Allah'a ne yapman? Ortak koşman. Bak şirkten bahsetti. Gördün? Allah'a nidd edinmen. O zaman bak